Şimdi e, çengel köylü kardeşimiz hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bu e, orayı okuyacağım şimdi siz de okuyorsunuz ama ben tekrar okuyayım e, Efendimiz'e Mustafa ismi kullanılıyor daha önce burada sordum Musa abi bidat ehlik kullanır dedi fakat Adem Hoca sordum hiçbir sıkıntı yok kullanır dedi e, <gülüyor> Peygamber Efendimiz için Mustafa ismi kullanılıyor. Bunu da kullanmamızda bir beis var mı? Yani ismi Ahmet diyor. İsmi Ahmet olacak diyor. Allahu Teala değil mi? İsmi Ahmet olacak diyor. Ahmet, Muhammed, bunların tabii kökeni aynı. Mahmut, Bunların kökeni aynı. Mustafa ise seçilmiş demek. E, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu tabii ki bu kelime olarak geçiyor. Peygamberimizin e, adının Muhammed Mustafa olduğu ile ilgili ümmet arasında da e, çok büyük bir ittifak var. Ama bidat ehli söyler. Bunu diye bir ayrım yapmak ne derece doğru Bilemiyorum. Bu konuyla ilgili bir araştırma da yapmaya ihtiyaç var. Konuyla ilgili hadislere bakmaya ihtiyaç var. Bununla ilgili daha fazla bir şey söylemenin şu anda mümkün olmadığını görüyorum. Musa kardeşimiz de açıklama yapmış hadislerde Mustafa ismi geçmiyor diyor. Sanıyorum bu konuyla ilgili bir araştırma yapmaya ihtiyaç var. Evet, e, Kur'an e, Kur Sünnet'in e, vermediği ismi sıfatı bize vermemiş, e, ver, vermemiş olmaz. E, anlayamadım soruyor. Oraya anlayamadım. Evet. Cengerköy diyor ki abi Adem Hoca ya da Suriye medreselerinde ilim öğrenmiş. Evet, tamam, güzel olabilir. Şimdi kardeşim yani bir çeşmeden birçok insan su içer ama hepsi farklı tat alır. O arası ayrı mesele. Evet. Ee, Esra kardeşimizin bir sorusu var. Benim soracağım soru Meryem suresi 71. 71 içerisinde. E, içinizden e, hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme cehenneme varacaktır. E, bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Bu ayeti biraz açar mısınız diyor. Hmm. Ayetin Arapçası e, ne hatırlınızda hatırınızda mı? E, evet. E, sizden hiçbir yoktur ki hepsi ...oraya gelecektir diyor değil mi? Or oraya görecek diyor. Variduha demek değerli kardeşlerim. Yani o ayet-i içerisinde variduha duha... ...illa variduha duha geçiyor. Yani... E, ...hepiniz... E, hiç, ...içinizden hiç kimse yoktur ki... E, ...orayı görmemiş olsun manasından. Yani vere de vârit e, demek... ...vârit demek... E, ...ne demek? ...gelmek demek... ...hazır bulunmak demek... Yani orayı görecek. Orayı ne yapacak? Orayı görecek. E, sırattan geçmek suretiyle orayı görecek. E, oranın nasıl bir yer olduğunu bilecek. Orayı görecek. E, yani bu görecek, bilecek, yanından geçecek ve üstünden gidecek. Yani bu manada. Yoksa sizden hiçbiri yoktur ki cehenneme, hepiniz cehenneme gireceksiniz. Manasında algılanmamalıdır. Evet. Evet, Başka soru da yok galiba. Ha, nacar adı, Adil diyor kurban keserken isim söyleme şartı var mıdır? Mesela bu kurban Ahmet ehlindendir gibi. Evet. Kurban keserken ben bu kurbanı falan adına kesiyorum demeye gerek yok değerli kardeşlerim. Yani kurban keserken, keserken niyetinizde kim varsa, kimin adı, mesela kimin için kurban kesiyorsanız Allah bunu biliyor zaten. Ya Rabbi ben bunu falanca'nın niyetine kesiyorum ha gibi bir şey söylemeye de gerek yok. Allah Teala kalplerimizi biliyor. Besmele çekip kesebiliriz. Herhangi bir şeye gerek de yok yani şunun adına kesiyorum, bunun adına kesiyorum. Böyle bir şey demeye gerek yok vekil tayin ediliyor mesela şimdi ben kurbanımı sen kes vekil seni vekil tayin ediyorum buna da gerek yok yani kurban o kişi bu kurbanın kimler tarafından kesildiğini e, bilsin bilmesin Allah biliyor yani mesela kasabı siz soktunuz işte bin tane koyunun içerisine bin tane kurban var burada yani hepsini adını zikredecek kardeşim bin tane koyun var burada hepsinin bin tane şahıs tarafından bunlar kurban edilecek sen kes bakayım ya bu şu ak koyun şu kara koyun bu kiminde şu kiminde şu kimin adına bu kimin adına böyle mi diyecek böyle bir şey yok hepsini kesecek Allah'ını görüyor yani bu bir ibadettir yani kurban ibadeti Allah'a yakınlaşma ibadeti ibadettir Allah Teala bundan haberdardır bunu e, Allah'ın bildiği bir şeye tekrar Allah öğretmeye çalışıyor haşa böyle gerek bu şeylere gerek yok ee, Nancar adlı kardeşimiz diyor ki bu, e, Resulullah kurban keserken bu Muhammed ve ehlindendir e, demiştir diyor hadis-i şerifte. Değerli kardeşlerim e, evet bu hadis-i şerif olabilir. Böyle bir hadis-i şerif e, hatırlıyorum. Ancak e, bu yani emir manasında veya bir gereklilik manasında veya bir şart manasında değil. E, bu oradaki, bu, bunu ancak Allah'a bildirme manasında da değil asla. Bu oradaki insanların duyması için e, söylenmiş bir söz. E, kurbanın e, niçin kesildiğini Allahu Teala zaten biliyor. Peygamberimiz de bunu Sözel olarak yandaki insanlara duyurmak maksadıyla e, yani bu Resulullah'ın ailesi için kesilmiş bir kurbandır. ha Bunu herkese bilsin manasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bunları eşlerine de duyurmak için seslice dile getirmiş olabilir. Hacda umreye niyet ederken sesli niyet ediliyor. Allahümme. E, lebbeyke haccen veya Allahümme lebbeyke umreten veya Allahümme e, lebbeyke haccen ve umreten diye e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Bunlar zikir manasında değerli kardeşlerim zikir. Yani e, lebbeyk diyoruz geldik e, Rabbim e, Hac için geldik huzurundayız. Rabbim umre için geldik huzurundayız diyoruz. Bu e, nedir bu? zikirdir, zikirdir. Umre ve hacda yapılması gereken grubattandır, zikirdendir. Yoksa Allahu Teala'ya malumun ilamı söz konusu değil burada, o veya işte bu kalpte olan bu niyetin dille mutlaka söylenmesi gerektiğine bir işaret söz konusu değil. Bu bir zikir ve orada aynı zamanda. İnsanların nasıl e, niyet etmeleri gerektiği e, konusunda onlara bir öğreti olsun diye, bir örnek olsun diye, e, aynı zamanda bir zikir olsun diye söylenmiş bir e, söz. Buradan işte e, ihrama girerken mutlaka insanın şu sözü söylemesi gerekir. Allahümme lebeke umreten demesi gerekir. Bunu Sözler olarak dile getirmesi mutlaka gerekir manasında bir hüküm buradan çıkmaz. Ancak bu insan peygamberimizin sünnetine uygun olsun diye böyle bunu söylemesi güzeldir, menduptur, sünnettir, müstehaptır. Bunları söylemekte çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylemiştir. Ancak bunlar kesinlikle Allah'a malumun ilamı manasında düşünülmemelidir bir e, zikir olarak düşünülmelidir bir e, öğreti olarak düşünülmelidir e, kesinlikle bir e, işte olmazsa olmaz bir şart olarak veya Allah'ın niyetleri e, bilmeyeceği konusunda e, bir düşünceye e, kapılarak böyle bir e, ifadeyi e, kullanmamak e, gerekir. Peygamberimizin sünnetine uymak gerekir. Evet. <gülüyor> yani diyor ki yani bazı ibadetlerde ki niyeti dile getirme şart olmuyor öyle mi? Niyeti e, dillendirmeyi kastediyorsunuz. Evet niyeti dillendirmek hiçbir ibadette şart değildir. Hiçbir ibadette şart değildir niyeti dillendirmek. Niyet şarttır ama niyeti dillendirmek. Bunu kelimelere dökmek şart değildir. Niyetin aslı kalptir. Evet. Ee, kardeşimiz benim sorum şart olup olmaması ile alakalıydı. Şart değildir. Evet onu söyledik. Sözel olarak söylemek şart değildir. Niyet şarttır. Söz, bunu sözel olarak söylemek şart değildir. Ee, Hac ve Umre'de sözel olarak söylemek sünnettir. Mesela. Evet. Ee, Mülteka. Benim sorum Kur'an okuduktan sonra Sadakallahü'l-Azim demek bidat midir? Kur'an okuduktan sonra Sadakallahü'l-Azim demek eğer dinden görülüyorsa bidattır. Ama ya <gülüyor> bu bunu peygamberimiz yapmamış ama Allah ne doğru söyledi demek istiyorum deyip de insan söylerse e, yani sünnete aykırı bir durum olmuş olur. Yani söylememesi uygundur. Sünnete aykırı bir durum. Peygamberimiz dememiştir sen de demeyeceksin. Yani en güzeli budur. Ha ben illa demek istiyorum. Allah ne güzel söyledi. E dersin yani. Ama ne yapmış olursun? Sünnete benzememiş olursun. Sünneti tatbik etmemiş olursun. Haram mı işledin? Hayır. Günah mı işledin? Hayır. Sevap işledin mi? Ha olabilir. Sevap da işlemiş olabilirsin ama e, sünnete uygunluk bakımında burada bir sıkıntı var. Peki ne demek gerekir diyor İsa kardeşimiz? Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra bir şey demeye gerek yok. Bitti. Fatiha'dan sonra amin dersin. Sünnette olduğu için. Diğer surelerin sonunda herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Bitirdim bitti yani. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Burada kardeşimizin bir tanesi özelden bir soru soruyor. Ben okuyum buradan size. Aslında genelden yazsaydı iyiydi ama. Ee, Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Benim bir Cezayirli kardeşim var. Kendisi önceden bir gayrimüslim bir bayanla evlendi. Ve hanımı Müslüman oldu. Ondan sonra kardeşin kızı oldu. Burada soru nereden? Soru yok. Eee? Yani durum nedir? Şimdi gayrimüslim ehli kitapsa caiz. Yahudi ise, hristiyansa caiz. Evlenirsin, çocuğun da olur. Sorun yok. Kız geçen günü vefat ee, 4 yaşındaydı. Vefat etti herhalde. Öyle yazıyor. Bugün yani cuma günü cenaze namazını kıldı, kıldı kardeş ve Kardeşin hanımın kabreni, kabre yani herhalde Türkçesi zayıf kardeşimizin, sahibi kardeşimiz. Evet, ee, soru tam olarak anlaşılmıyor. Ee, tabii ki ondan doğan çocuk e, da nedir? Müslüman mıdır, değil midir? Onu sormak istiyor. Değerli kardeşlerim, babası Müslümansa Müslümandır. Babasının tabiatı üzerinedir. Mum yapmak istiyor ve, ve bunlar evet bunlar soru değil yani mum, mum yapmak zaten öyle bir bidat ve onunla bir alakası yok. Peki Nuh tufanında belli bir bölge mi sular altında kaldı yoksa bütün dünya mı? Bu, bu, bu konuda müfessirler her iki görüşü dile getirmişler. Belli bir bölge su altında kaldı bazıları bütün dünya su altında kaldı. E, demişlerdir. Ama daha çok bütün dünyanın sular altında kaldığıyla ilgili görüş daha ağırlıklıdır. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'a e, Ebul Beşerithani derler. Yani Beşeriyet'in ikinci babası derler. E, yani bütün dünya sular altında kaldığından dolayı sadece gemide olanlar kurtuldu manasında. Ancak bazı müfessirlerde diyorlar ki dünyanın bir kısmı özellikle e, Nuh Aleyhisselam'ın helak e, edilen kavminin olduğu bölgeler su altında kaldı, diğerleri kalmadı diyorlar. Bu tür müfessirlerin sözleri var ama bu elimizde kesin bir nas olmadığından dolayı bu konuda çok daha ileri giderek kesin konuşmalar yapmamız mümkün değil. Ehli kitap hocam diyor, ehli kitap diyorlar evlenedir. Ehli kitap bazıları evet yani Ehli kitapla evlenilir tabii. Bunda bir sıkıntı yok. Ama müşrik ol, müşrike olmayacak. Ya, tabii bundan erkek olmaz. Ehli kitap er, kit, ehli kitap kişi yani erkek ehli kitaptan ise bayan da Müslüman ise bu caizdi, haram. Ama erkek Müslüman, bayan ehli kitaptan ise bu caiz. Çünkü erkek baskındır. Olur ki onun çocukları babasının e, tabiatında olacaklardır, onun, e, ta, onun yolundan olacaklardır. Ama e, tam tersi e, olmaz. Eğer e, erkek şey, müehlim e, kitap olursa, bayan da müslüm olursa, e, o belirli zaman sonra o bayan da hristiyanlaşır, çocuklar da hristiyanlaşır. Çünkü erkek orada daha baskın gelir. O açıdan bu tehlikene geçmek için hüküm tek taraflı olarak işlemektedir. Ancak bugün ehli kitaplar içerisinde baktığımız zaman e, İsa'ya bile bile adam, e, kadın neyse e, Allah'ın oğlu diyorsa veya bile bile e, Allah diyorsa onlar ehli kitap olmaktan çıkarlar. Bunu da söyleyeyim. Ehli kitap demek bu tür e, şeyler içerisinde olmaması da lazım aynı zamanda. Sanıyorum e, sorular bu kadar. E, biz de bir hayli konuştuk. E, yeter diyoruz artık yeter bu kadar inşallah İsra kardeşimiz diyor ki ehli kitap bizim peygamberimize inanmıyor nasıl ehli kitap evet inanmadığı halde ehli kitap inanmadığı inansa zaten Müslüman olacak e, güvercin beslemek uçurmak takla attırmak günah mıdır Değerli kardeşlerim, hayvan beslemekte bir günah söz konusu değil. Bunlarla takla attırmak, işte oynamak biz söz bir burada bir günah söz konusu olmaz. Ancak bunlar eğer güvercin beslemek ki orada sağlığa zararlıysa, komşulara zarar veriyorsa, orada bir haralım söz konusu olur. Onlara dikkat etmek lazım. Ama işte balıktır, güvercindir, kanaryadır, Efendim, buna benzer hayvanları kafeslerde beslemek bunlarda bir sıkıntı söz konusu değil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğini söyleyenlere karşı tutumumuz nasıl olmalı bu insanların iddiasını kabul etmeli miyiz değerli kardeşim bir insanın peygamberimizin soyundan gelmesi veya gelmemesi hiç önemli değil Peygamberimizin soyundan gelmesiyle herhangi bir meziyet kazanmaz. Peygamberimizin soyundan öyle insanlar vardı ki müşrikti. Peygamberimizin amcası vardı, İslam düşmanı oldu değil mi mesela baktığınız zaman? Ee, Peygamberimizin soyundan gelmek demek bir kutsaliyet vasfını kazanmak demek değildir. Böyle bir şey söz konusu asla olamaz. Bugün birçok Kureyşi var Suudi Arabistan'da. Bu Kureyşiler arasında hepsi Peygamberimizin soyundan gelmiş. Ama baktığınız zaman bu insanlar maalesef günah bataklığı içerisinde yaşıyorlar. Bunlara kutsal görmek, bunlara bir kutsal, kutsaliyet e, addetmek söz konusu değil. Bir insanın ben Peygamberin soyundan geliyorum diye iddia etmesi, belki bu iddiası doğrudur, belki yanlıştır fark etmez ve bu iddiadan bir menfaat kesvetmeye, bir kutsallık kazanmaya çalışması çok yanlıştır. Bunlara iltifat edilmemesi lazımdır. Lazımdır. Ama bugün maalesef birçok insan peygamberimizin soyundan geldiğini iddia etmek suretiyle Müslümanlarla alay etmekte, onları kandırmakta değerli kardeşlerim. bu tür şeylere diyelim Takva iledir, üstünlük takva iledir. İnne Allah 'indallahi etkaakum. Sizin en takva en Allah katında en kıymetli olanınız Allah'tan hakkıyla en çok korkanınızdır diyor yüce Rabbimiz. Bu ölçüleri dikkat etmek lazım. Ateşlerin sorusu. Bütün dünya sular altında kaldıysa ise hayvanların hepsinden bir çiftin nasıl gemiye sığdırabildi? Hayvanlardan birer çift alınmıştır. E, bütün hayvanlardan alınmış mıdır? E, zamanın belli hayvanlarından alınmıştır. E, unutmayalım ki suda yaşayan birçok hayvan vardır, su hayvanları vardır e, veya selde ölmeyen hayvanlar da olabilir vesaire. Ama bu hayvanlar özellikle yani Nuh'un kavminin damızlık olarak aldığı hayvanlardır. Dünyanın başka kenarlarında su gitmeyen yerlerinde belki hayvanlar nesillerini devam ettiriyorlar, sıkıntı yok. Ancak Nuh ailesinin acilen hayvanlara ihtiyacı vardı. Bu hayvanlar o şekilde gemiye alındı. Bu şekilde düşünmek lazım herhalde daha çok Yoksa bütün hayvan cinslerinden böyle araştırıp bulup da gemiye alması belki biraz zor ihtimal gibi görünüyor ama bu bölgesel olarak düşünmek lazım. O bölgede Nuh Aleyhisselam'ın başından böyle bir şey geçecekti ve ardından hayvanlara ihtiyaç olacaktı. O hayvanlar gemiye alınmış oldu. Hem nebi soyundan geliyoruz deniyor hem de tevhide aykırı söz ve amel bu kişilerde evet doğrudur öyle yapıyorlar. Hocam bu ka ka kardeşin hanımı ölmüş e, olan kızının kabrini mumla veya melek putu e, ile rengârek yapmak istiyor. Bu sebeple zarar verir mi? Bu sebe bu sebep bu bebeğe zarar verir mi? E, ya bu tür şeyler eee e, Gerek yok. Bebeğe zarar gelmez buradan. Ancak bu insanlar da bu şekilde mum yakarak, işte kabir yaparak, şu bunlar boş işlerle uğraşıyorlar. Bebeğe bir zarar gelmez. Ne yapması lazım? Bu tür şeylerden uzaklaşsın. Mum yakmak, şu yakmak, bu yapmak, bu tür şeyler yapmasın. Evet. Peki. Yeter bu kadar. Saat kaç oldu? 11-20 geçiyor. Bu kadar yeter inşallah. Allah bizden razı olsun. Ee, geceniz mübarek olsun değerli kardeşlerim. Ee, Elhamdülillah Mahlaslı, Muhammed e, Nur e, Mahlaslı, Mülteka, İsra, Çengelköylü, Rayye, Naccar Adil ve Sahabi kardeşlerimiz. Allah cümlenizden razı olsun. Ve yanınızda sizin, e, bizi dinleyen, yanınızda bulunan e, aile efradınızdan da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah duyduklarımızda, içtiklerimizde e, razı olduğu şekilde, hak olduğu şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Hatalarımızdan uzaklaşmayı bize nasip eylesin. E, ve ahir davana elhamdülillahi rabbil sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. için